Tevbe suresi 126. ayette Allah Teala'nın kullarını iki defa, yılda iki defa imtihan ettiğini söylemişti. Ben e, buradan mealden de sizlere okuyayım isterseniz. E, hemen özür diliyorum. Onlar her yıl bir veya iki defa imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da tövbe ediyorlar, ne de ders alıyorlar demiş. Burada e, anlamamız gereken şeyin ne olduğunu soruyor bu münafıklarla ilgili hı hı. yani Medine dönemindeki e, münafıklarla ilgili bir ayet-i kerimedir yani evvelâ yârabine enhum yüftününe fîkülle amin merretine ev da buradaki iki veya üç, üç defa yani bir veya iki defa e, imtihana tabi tutmaları, e, işte hastalıktır afettir, musibettir dünyada insanın başına gelen e, sıkıntılardır yani Belalardı ve bu ayette sözü edilen kimseler de <gülüyor> münafıklardı. Şimdi e, insanların e, dünya hayatında başlarına afet, musibet, sıkıntılar gelebilir. Evet. Bu afet, musibet, bela, sıkıntının geliş sebeplerinden birisi imtihandır. Yani münafıklar imtihan edildiği gibi müminler de imtihan edilebilir. Mesela... Hı hı aleyhim es-sure'sin 155. ayet kerimesinde esas bile ölenebli ven bir şey ve ve yani mutlaka sizi biraz açlık, biraz korku, mallardan, canlardan ve ürünlerden noksanlaştırmak suretiyle mutlaka imtihan ederiz diyor. Evet. Es-sel ve neblukum biş ve'l hayr fitneten sizi hayırda da şerle de imtihan ederiz diyor. Hı -hı. Yani bu imtihan dediğiniz şey işte e, ne olur? işte ürünüze bir afet gelir, kıtlık olur, düşerseniz kolun, kolunuz kırılır vesaire. E, bunun gibi afetler, musibetlerdir. Burada sözü edilen e, imtihan da bu e, kapsamda münafıklarla ilgili. Peki hocam e, sorunun devamında şöyle bir şey vardı. Buradaki Hı? bir ve iki defa mahiyeti ne yani? Yani burada sadece hani rakam öylesine mi verilmiş acaba? E, öylesine verilmiş olmaz yani Cenab-ı Hak demek istiyor ki, biliyorsunuz münafık e, kalbiyle inanmadığı halde, sadece diliyle, diliyle inandığını söyle. söyleyen, zahiren biz kalbini bilemediğimiz için Müslüman Müslüman dediğimiz kimselerdir. Hı hı. Aslında münafıklar, münafıkun e, suresinde bildirildiğine göre, taleke biannu amanu thumakifaru, fatu bi ala gulubim. Önce iman ettiler, sonra inkâr etler. Allah da onların kalplerini mühürledi diyor. Yani burada münafıklara bir veya iki defa, yani birden çok delim hı hı. bir afet, musibet gelmesinin hikmetini Cenab-ı Hak bunlar imana gelsinler, şirkten, nifaktan tövbe etsinler. Çünkü ayetin devamında, <gülüyor> Yani başlarına bir afet, musibet geldiği zaman, sadece bir sefer değil, bir geliyor bundan ibret almıyorlar. Sonra bir daha geliyor, ikinci bir defa daha geliyor, yine almıyorlar ve tövbe etmiyorlar. Evet. E, Fümme la yazdaki yolunu öğüt almıyorlar demektir. Bu ayetin e, muhatap olduğu kimseler münafıklardır. Günümüzde de münafık olabilir, biz bilemeyiz. Ama e, müminler de e, bir sefer, iki sefer daha fazla e, imtihanı tabi tutulabilirler.